1673, numaralı konu, Abdurrahman bin Avf'ın duası, evet, Kabe'yi ziyaret ederken bir kişiyi gördüm, şöyle dua ediyordu, ya Rabbi, beni nefsimin cimriliğinden koru, bundan başka bir şey de söylemiyordu, ona, niçin başka bir şey söylemiyorsun, sadece bunu söylüyorsun, dediğimde, ben nefsimin cimriliğinden korunduğum zaman, artık hırsızlık yapmam, zina yapmam ve artık herhangi bir kötülükle de işlemem, dedi, baktım ki, o kişi Abdurrahman bin Avf'tir.